Nasıl unutulur ki 15 Temmuz gecesi Nasıl unutulur ki 15 Temmuz gecesi O gece ezanların arşa yükseldi sesi Tarihinde görmedi millet böyle bir zulüm Allah'a yemin etti ya istiklal ya ölüm O gece başkomutan Recep Tayyip Erdoğan Sarsılmaz imanıyla Doğuştan asker doğan Bir iman ki Dünyada nasip değil her kula Görünmez ordularla inmişti İstanbul'a Bir millet ki Zilleti boğuyordu o gece Güneş değil Güneşler doğuyordu o gece An be an Mucizeler yağıyordu semadan Gökler sarsılıyordu Hakk'a hamdü senadan Bir millet ki aslına dönüyordu o gece İhanet yangınları sönüyordu o gece Bir millet ki cinneti kökünden kazıyordu O gece destan değil destanlar yazıyordu Nasıl unutulur ki 15 Temmuz gecesi şu kanlarıyla yazıldı her hecesi O gece 80 milyon tek bedende birdiler Şehitler köprüsünde öldükçe dirildiler O gece sanki Bedir tekrar yaşanıyordu Semalarda melekler silah kuşanıyordu Sanki bayramdı o gün gülüyordu her ölen ikinci bir istiklal savaşıydı bu şölen ebabiller taşlarken o çelikten filleri akıyordu göklerden halka nusret selleri ayaktaydı vatanın her köyü her bucağı narı nurla söndürdü o peygamber ocağı And içiyordu millet ölümü öldürmeye ay yıldızlı canana canlarını vermeye yeter ki nazlı hilal çehresini çatmasın 15 Temmuz güneşi ebediyen batmasın Ölümü öldürdükçe bu milletin neferi yazacaktır tarihler daha pek çok zaferi ''Dünya şunu bilsin ki doğan her güneş batar, bu güneş batmayacak ta ki mahşere kadar, bu güneş batmayacak ta ki mahşere kadar.''